Selamun Aleyküm. <gülüyor> Benim adım Janet Gascoigne. İngiltere'de doğdum. 21 yaşına kadar İngiltere'de yaşadım. Sonra Berlin, Almanya'ya taşındım. 32 yıl orada kaldım. 7 yıl önce İstanbul'a geldim. Burayı çok seviyorum. Umarım hayatımın sonuna kadar burada kalırım. İngiltere'de Hristiyan olarak büyüdüm. Ailemin yanında değil ama okulda. Allah'a inanıyordum, dindardım. Pazar okuluna gidip dini dersler alıyordum. Berlin'e gittiğimde ise İngiltere Kilisesi'ne tabiydim. Nasıl mı Müslüman oldum? Berlin'de bir Türk okulunda çalışıyordum. Dini bir okuldu. Müslümanlar vardı. O zamanlar yeni öğretmendim. Müslümanlara ders anlatmaya dair pek bir şey bilmiyordum. İslam'ı öğrenmeye başladım. Sonra internetten biriyle tanıştım. O İngilizce öğrenmek istiyordu, ben de İslamiyeti. İslam'a dair merak ettiklerimi sordum. Bana kitaplar gönderdi, okudum ve bunları tartıştık. Kitapları okuyunca İslam dinine geçmem gerektiğini düşündüm. İnandığım her şey içinde vardı. Her şeyin cevabı vardı. Bana mantıklı geldi. İslam'ın hak dini olduğuna karar verdim. Böylece Müslüman oldum. 14 yıl önceydi bu. Televizyonda Müslümanların terörist olduğunu, iyi insanlar olmadığını duyuyordum. Halbuki tam tersi. Batı televizyonu size terörden, Canlı bombalardan falan bahseder. İslam'ı öğrenince bana söylediklerinin doğru olmadığını gördüm. Gerçekleri bulmuştum. Şimdi insanlara söylenen yalanları görebiliyorum. İslam bana göre mantıklıdır. İslam'ı öğrendikten sonra diğer dinler bana mantıklı gelmemeye başladı. Kur'an-ı Kerim bütün sorularımı cevaplıyordu. Kapanma hikayem biraz ilginç. İlk 15 ay kapanmadım. İstedim ama korkuyordum. Bir süre kapanmamaya karar verdim. Ama ne zaman Berlin'de Müslüman yoğunluğu olan yerlere gitsem çoğu Müslüman kapalıydı. Onların kardeşim olduğunu biliyordum ama onlar benim onların kardeşi olduğumu bilmiyorlardı. Kıskandım diyemem ama biraz imrendim. İslam topluluğu birbirini tanıyordu. Müslüman kız kardeşler eşarp takarak birbirlerini tanıyorlardı. Beni tanımıyorlardı. Berlin'de bir arkadaşımla görüştüm. Bir ev tutuyordu. Böylece eşini Berlin'e getirebilecekti. Buraya geldiğinde kapanmalısın dedi. Kabul ettim. Bazı yerlerimi kapattım ama beni uyardı. Öyle kafana göre çıkarıp takamazsın. İki yüzlülük olur dedi. O sıralar Berlin'de finansal olarak ciddi bir sorunum vardı. Çalışıyordum ama maaşımı ödemiyorlardı. Birkaç ay böyle devam etti. Evimden atıldım, evsizdim, elektrik faturamı ödeyememiştim, suyum yoktu. O dönemde kapanmaya karar verdim, eşarbı taktım, bir daha da çıkarmadım. Müslüman kadınların niye kapandığını biliyorum. Çünkü biz ince mücevheriz. Herkesin bakabileceği insanlar değiliz. Bize kocamız ya da yakın ailemiz bakabilir. Herkes değil. Ee, da, well Annem başta İslamiyet'e karşı çok negatifti. Erkek kardeşim de İslam'ı çok sevmez. Ama benim seçimim bu. Ailemin dediklerini takip etmek zorunda değilim. Kalbimi ve Allah'ın isteklerini takip etmek zorundayım. Annemin 14 yıl sonra tavrı tamamen değişti. Onu birçok Müslümanla tanıştırdım. Onu evlerine davet ettiler. Annem çok nazik insanlarmış dedi. Türklerle, Suriyeli insanlarla tanıştı. Başka milletler de vardı. Birçok Müslümanla tanıştı. Başta birçok açıdan birbirimize karşıydık. Tam olarak karşı demeyeyim ama görüş farklılıklarımız vardı. Yıllar içinde İstanbul'a beni ziyarete geldi. Buraya sekiz kere geldi. Artık kabul etti. Maalesef daha Müslüman olmadı ama belki onu ikna edebilirim. Değişen en büyük şeylerden biri de yediğim şeylere dikkat etmemdi. İslam'da haram olan bazı şeyler var. Daha sağlıklı yemeye başladım. Duaya yöneldim. Müslüman olmadan önce devamlı sinirliydim. Sinir sorunlarım vardı. En ufak şeylere bile sinirlenirdim. Antrenman, meditasyon yapman lazım derlerdi. Müslüman olduktan sonra namaza başladım ve bunlara gerek kalmadı. İhtiyacım namazmış, dualarım kabul oldu. Namaz meditasyondan, yogadan daha yararlıdır. Her şeyi kapsıyor. Berlin'deki Türklere minnettarım, genel olarak Türklere minnettarım. Yolumu bulmama yardımcı oldular. İslam'a dair her şeyi Türklerden öğrendim. İstanbul'a gelmemin sebeplerinden biri bu. Şehre aşık oldum. Şehir halkı harika. ...bana çok yardımcı oluyorlar. Türklerden çok yardım aldım. Şimdi İngilizce dersi vererek... ...karşılığını vermek istiyorum. İsmim Mustafa... Üsküdar'da kahvenin işletmelisiyim. Biz bu kahveyi açalı 5 sene oldu. Janet'le ya da Latife Hanım'la 4 yıldır tanışıyoruz. Evi hemen kafemizin karşısındaki bir binada oturmakta kendisi. Çok yakında oturmakta. E, yalnız yaşadığı için evde yemek yapmamakta. Yemeklerini kafemize yemekte. 4 e, yıldır istisnasız her gün kafemize gelmekte olan birisi. Kendisi İngiliz asıllı. Uzun süre Almanya'da yaşamış. 8 e, yıldır falan da İstanbul'da yaşıyor. E, şu an geçimini İngilizce dersleri vererek sağlıyor. Bizim kafemizde de 4 yıldır her cumartesi günü İngilizceye merak eden insanlarla konuşma kulübü yapıyor. Ücretsiz olarak. İşte her cumartesi 18'de 21 saatler arasında kafemizde bulunan bir odada herkese açık olarak herkesin katılabileceği bir atmosferde İngilizce konuşma kulübü yapmakta. Biz bu yaptığı işin, bu yaptığı çalışmanın İlminin zeka altını verdiğini düşündüğümüz için o odalardan bir tanesine, yani ders yaptığı odaya e, Latife Hanım'ın yani e, Janet'in ismini yazdık. O odanın girişinde onun ismi yazmakta. Kendisiyle gün içinde e, mutlaka sohbetlerimiz oluyor. Yani çok fazla Türkçe bilmese de e, çat pat, e, konuşmalar yapıyoruz. Ge geçen hafta 17 17 17 kişi geldi. 17 kişi geldi. mi? Recep geldi mi Recep? Hmm? Recep geldi mi Recep? Recep uh, hep geliyor. Hep geliyor. Ya ama Recep uh, ya yeah. Recep gel geldi yeah. Yeah, evet Recep. Yeah. Yeah. E Hüday Türbesi'ne gittim Hüdayi Hazretleri'nin türbesine. Türbe. Güdai Hazretleri. Gittin mi? Eee, Hasan. evet. Gittin değil mi? Geçim. Dua ettin. Geçim. Evet, evet. Geçim. Geçim. Eee, evet, Hacı Südayi Aziz Mahmut Südayi. Evet. Ee, burada da Canut eee Şeyh Mustafa Devancı türbesi. Evet. Hemen burada. Şeyh Mustafa Devancı. Hemen burada. Arkadaşlarla olan buluşmalarında, arkadaşı olan zaman geçirme durumlarında kafemizde buluşuyor. Yani iş haricinde bizim kafemize sürekli gelen, sevdiğimiz ve bize değer kattığını düşündüğümüz bir ablamız. Mesela bir dönem bir imatik lisesinde öğretmenlik yaptı. Hala o liseden öğrenciler gelip kendisiyle vakit geçiriyorlar. Onlara vakit ayırıyor, onlara çay kahve ısmarlıyor. Bir dönem bir üniversitede okutmanlık yaptı şu anda özel dersler vererek geçimini sağlıyor. Üsküdar'ı çok seviyor, İstanbul'u çok seviyor. Yani Üsküdar'dan başka bir yerde yaşamayı düşünmediğini ifade ediyor. İşte sanıyorum İngiltere'de bir annesi var, bir de abisi var. Çok fazla İngiltere'ye dönmeyi düşünmüyor. Üsküdar'da yaşıyorum. Üsküdar harika bir yer. Çok huzurlu. Kalabalık ama huzuru hissedebiliyorsunuz. Hayatımın geri kalanında Üsküdar'da yaşamak istiyorum. İnşallah bunu başarabilirim. Müslüman olduktan sonra hayatımdaki her şey değişti. 2005 yılında Müslüman olmaya karar verdim. Öğretmenliğe de o yıl başladım. Allah bana bir kapı açtı. Aralık 2005'te Müslüman oldum. Hayatımda bir dönüm noktasıydı. Bir daha da arkama bakmadım. İngilizce dersi veriyorum. İngilizce konuşma kulübüm var. Ücretsiz. İsteyen herkes konuşma kulübüme katılabilir. Ayrıca bir dil okulunda çalışıyorum. Özel dersler de veriyorum. alternatif kafecilik yapıyoruz. Alternatif. Yani nagile yok, tablo yok, okey yok, maç yok, müzik sistemi yok, televizyon yok. İnsanlar buraya sohbet etmeye geliyorlar. Onun haricinde 20'ye yakın sivil toplum örgütüne ev sahipliği yapıyoruz. Canı Tanım'ın çalışması gibi e, bizde irili ufaklı bir sürü kulüpler var. Öğrenci kulüpleri, işte tefsir okumaları, tarih okumaları, Osmanlıca okumaları. İşte, Türkiye'de yaşayan e, yabancı ül e, ülkeden gelen öğrenciler burada toplantıları yapılıyor. Yani İstanbul'da İnsanların bir araya gelip sohbet ettiği, buluştuğu bir alan burası. Biz, toplumun çok değişik kesimlerindeki insanlarla bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle bir işlevimiz, böyle bir hizmetimiz var. Bizim kafemize gelen insanlar, görünce yaşlı teyze yani modelini görüyorlar kendilerini. Ama İngilizce konuştuğunu duyunca insanların dikkatini çekiyor. Ben mesela burada çok fazla insanı tanıştırdım Latif Hanım'a. Çok ilginç arkadaşlıklar oluştu, çok ilginç diyaloglar oluştu. İnsanlar da hani anlayamıyorlar. Çünkü bizim Anadolu'dan gelen bir teyzemiz giyim tarzıyla öyle bir imajı var ve bize de çok benzeyen bir yani yabancı bir modu yok. İngiltere soğuk bir toplum. Yani İngilizler bizim gibi böyle samimi olduklarını düşünmüyor. Kendisinin ifadesiyle böyle. Ve İstanbul, Üsküdar hani manevi atmosferin olduğu bir yer, ezan seslerinin olduğu bir yer. Üsküdar'daki hayat daha doğal, çok böyle Avrupa'yı ve çok böyle kapitalizmin çok yoğun hissedildiği bir alan değil. Daha natürel ve daha Anadolu varı bir hayat var. O yüzden Üsküdar'da yaşamasını onlara bağlıyorum biraz. Müzik Biz bir yolculuk içindeyiz. Hepimizin hayatında e, gelişmeler söz konusu, bir arayış içindeyiz. Bence herkes kendi hayatını yaşamalı. Latife Hanım da onu yapıyor yani. Kendi hani verdiği karara göre yaşıyor. Mesela önemli şeyleri var. Biz onlardan birçok şey öğrendik. Çünkü biz doğu kültürüne ait insanlarız. E, Latife Hanım bize hani mesela bir e, randevusu olduğu zaman saate önem veriyor. Yani o saatte orada olması gerekiyor. Mesela kendisine bir oda ayırdığımız zaman o odanın usatlama tek olması gerekiyor. Olmadığı zaman bunların yanlış olduğunu. Ve mesela davranış olarak mesela birisiyle oturdu diyelim. O kişiye kesin hesap ölettirmiyor. Yani kendisi ödemeyi daha çok tercih ediyor. Yani ikramda bulunan, ikramda bu ikramda bulunuyor insanlar. Mesela öğrencilere kesim hesap ölettirmez. Öğrenci çayını Kariz kendisi sınavlar. Geçen sene e, o Müslüman oluşunun 8. <gülüyor> yılıydı sanıyorum. Bir arkadaş grubuyla ona şey yaptık. Yemekli program yaptık. O çok güzel bir programdı. Yani işte Türkiye'de onu ne kadar tanıyan varsa yani çok ilginç arkadaş çevresi var. İşte öğretmenler, <gülüyor> profesörler. Ya yani mesela o cumartesi derslerine cumartesi İngilizce kulübüne katılan bir kapıcı bile var. Ama İngilizce öğrenmeye çalışan birisi. Adam her cumartesi dersine geliyor. Aynı zamanda öğrencilere geliyor, İngilizce işte merak eden insanlara geliyor. Hepsiyle ayrı ayrı zaman geçiriyor, değer veriyor yani, vakit ayırıyor. Aynı zamanda e, kazandığı ücretin bir kısmını da evinde iki tane kedi besliyor. Her akşam mesela elinde mamalarla evine kedilere mama götürüyor. Dünyada çok fazla İslamofobi var. Yanlış sebeplerden dolayı insanlar Müslümanlardan korkuyor. İslam'ı öğrenmeleri lazım. Birçok İslami seminerlere katıldım. Genelde İngilizce seminerlerdi. Kimler vardı? Müslümanlar. Batı dünyası Müslümanları gruplara bölmek istiyor. Müslümanları birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. Birlikte olmamız gerek. Kur'an-ı Kerim'de ümmetin birlikte olması gerektiği yazar. Batı dünyası Müslümanların terörist olduğunu nasıl düşünüyor bilmiyorum. İki yüzlülük bu. Kur'an'ı takip etmiyorlar. Bu yüzden İslam'ı da takip etmiyorlardır. Hristiyanlıktaki en büyük şeylerden biri de dindeki üçlü birliktir. Baba, oğul, kutsal ruh. Benim için tek Allah'a inanmaktan daha zor bir şey. Tek Allah'a inanmak sorun değil, bir çatışma olmuyor. Baba, oğul, kutsal ruh üç ediyor ama Allah tektir. Allah'a dua ediyorsanız kime dua ettiğinizi bilirsiniz. Hristiyanlıkta sabah baba'ya dua edersiniz, akşam Hazreti İsa'ya dua edersiniz. Dualarıma kim cevap veriyor? İslam'da bu net. Allah'a dua ediyorsunuz sadece. İstanbul dünyadaki en sevdiğim şehir. Burada çok mutluyum. Umarım hayatım boyunca burada kalırım. Tabii bu şartlara bağlı. Oturum ve çalışma izni alıp alamamamıza bağlı. Maalesef Karar Türk Hükümeti'nin. Burada kalmak istiyorum ama. Teşekkürler. <gülüyor>